صل علىك الله يا خير تعداد حبات صل الله ما غيث هما Kıymetli dinleyenlerimiz, Rabbimiz Tebârek ve Teala Bizlere iman ve amel salih karşılığında cenneti vaat etti. Sonsuz hayat ve ebedi nimetlerden bahsetti. Kur'an-ı Kerim'de bunları bize bildirdi ve bizleri bunlardan haberdar etti. Biz şimdi cahiller gibi olamayız. Bilmeyenler gibi olamayız. Dünyacı olamayız. Ahireti göz ardı edemeyiz. Çünkü biz iman etmişiz. Sonsuz bir hayat var önümüzde. İman eden kafirle bir olmaz. Kafir gibi yapamaz, yaşayamaz, düşünemez. Bütün hayat tarzı farklı olur. Dün gece de e, cennetten bahsettik sizlere. E, tabii ki e, insanların iştahları kaçtı, moralleri bozuldu, keyifleri kaçtı. İşte her gece cehennem, cehennem, azaptan sahur yiyemez hale geldik falan. Maşallah yine de. Ne güzel Müslümanlar var. Demek hikaye dinler gibi dinlemiyorlar. Ee, ya bunların hak ve hakikat olduğuna iman ediyorlar ve bu yüzden de etkileniyorlar. Tesirlenmek iman alametidir. Bir insan hiç tesirlenmese, hikaye dinler gibi dinlese, e demek ki bunda iman yok. İnanan adam e mutlaka kendisine bir tesir bulur, efendim kalbine bir korku gelir, haşyet gelir, huşu gelir, e yani tabii ki keyfi kaçar ya <gülüyor> لو hadis-i şerifte ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem siz benim bildiklerin bileydiniz elbette çok ağlardınız ve elbette az gülerdiniz ve ma telezzetum ve ma telezzetum bin nisa'i yataklarınızda hanımlarınızdan lezzet alamazdınız. Ve ve lesaittum ilel cibal Allah. Dağlara çıkardınız. Allah'a yalvardınız. Hısa Allah'tan korkuşuna dağlara çıkardı. Ve dağlarda çok bağırarak nara atardı, Allah'ın isimlerini zikrederek Allah korkusundan naralar atardı. Yani siz de dağlara çıkıp Allah'a sığınmak için bağırırdınız yani, haykırırdınız yani. Ama siz benim bildiklerimi bilmediğinizden böyle rahat konuşuyorsunuz, gülüyorsunuz. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ee, bunları beyan etmiş. E, Hadis-i şerifte Lev ya'lemun nâs Lev te'alemul behâimu mâ ya'lemu bin âdemu minel mevt mâ keltu ya da da olacak bu hadis-i şerif tembül Gafirinde de var yani hayvanlar ölümden sizin bildiklerinizi hayvanlar bilseydi onlardan bir tane yağlı etli bulup da yiyemezdiniz yani hayvan e, tabii şuur ve idrak sahibi olmadığından orada önünde koyun kesiliyor burada koyun geviş getirebiliyor yine bile kurbanda öbür kesilecek e, koyunların ineklerin közünü bağlıyorlar yani öbür kesilen ineği önceden görmesin diye hayvandan bile yani bunu yapmak da doğrudur yani iyi bir şey yani hayvanın bile etkilenmesi söz konusu önünde kesilen hayvandan fakat insan önünde devrilip ölenden veyahut 40 senelik karısı ölüyor efendim oğlu kendinden önce ölüyor veya en yakın akrabası ölüyor gömüyor gidiyor mezarlığa da adam hala mezarda gülüyor yani konuşabiliyor, cep telefonla cevap verebiliyor. Ya şurada biraz tefekkür edeyim, ölümü düşüneyim işte adam defne diyoruz. Bak dün bizim gibiydi, yarın biz bunun gibi olacağız falan. Hiç düşünmüyor. Bunda hiç etkilenmek yok. Şimdi bu hayvandan ee, daha bir tonuk olmuş, tesirsiz hale gelmiştir. Hayvanın gözünü kapatıyorlar, üzülmesin diye. İnsanın gözü açık, her şeyi de görüyor. Ondan sonra yine gülüyor. Dönüyor işine devam edebiliyor. Yani tabii ki dünya işleri dursun, dükkanlar kapansın anlamında konuşmuyorum. Ama e, biraz iş haller değişsin. Tevbeye dönülsün. Namaz kazaları varsa onlara başlansın. İşte oruç kazaları varsa Ramazan'dan sonra geçen senelerin hesapları düzeltilsin. Zekat borçları varsa bunlar ödensin falan. Yani bir insan... E, ibret alması nereden belli olur? Hareketlerinden, amellerinden belli olur. Yoksa ben burada düşündüm düşündüm. O zaman ağladım, ağladım, sızladım. Sonra çıktım geldim. Yine kadın başı açık geziyor. Yine adam namazı terk ediyor. Yine içki içiyor. Yine zina diyorsa, Bu ne anladı bundan? Yani bunun tefekkürünün de ne manası var? Şimdi tabii e, cennet dersleri e, dün de e, başladık e, söyledik. Bugün de inşallah biraz cennetten e, hadis-i şerif ve okuyacağım. Fakat yine cennete başlarken yine bak ölümden, kabirden konuşmadan cennet konusuna giremedik. Çünkü şöyle bir durum var. İnşallah yarınki e, tabi gece Bedir gecesi olduğu için Bedirle ilgili e, uzun bir sohbet, eski Bedir gazvesinde yaşanan yani 17. gece Ramazan-ı Şerif'in 17. gecesi olması hasebiyle yarınki gece birden sonra gece birden sonra bir uzun bir sohbet size hazırlanmış benim yani evvelki bir sohbetim ama dinlemenizde çok öylimler istifade edersiniz. Hem Bedir gecesini nihya olur. Ondan sonra çarşamba akşamı tekrar cennet şeyinden devam edeceğiz inşallah. E çünkü neden? Yani cenneti anlatmak, işte iştahlarını kabartmak, salan ağzını sulandırmak, on sonra tam cennet bize göreymiş falan. Düşündürmek iyi bir şey. Kur'an-ı Kerim'in usulünde, üslubunda var. Cennet teşvikleri. Ama Hasan-ı Basra Hazretleri olacak. Ee, yani büyüklerden bir zatın yanında Estağfirullah ve sari'u ila bil Rabbikum ve cennetin ardu hassemavat vel ardı İşte en iyi yerlerle gökler kadar geniş olan tefsirler ne diyor? Yedi kat gök yan yana konsa yedi kat yerde yan yana konsa sonra onlar da yan yana konsa yani 14 tabaka eder. Bu 14 tabaka yan yana olsa o cennetin eni o kadar geliyor. E, genelde nedir? En boydan kısadır. Eni yerlerin ve göklerin tamamı kadar. Yani 14 tabaka yan yana konsa eni o kadar. Ya boyu kadar olur. İşte 60 dünya kadar cennet vesaire hadislerde vaat edilen müjdeler. Bu kadar eni geniş olan, boyu tabii daha da uzun olan cennetleri e, kazanmak için, koşuşun, yarışın. Yani salih amellerde e, birbirini geçercesine müsabaka edin. Sabriku da var başka ayet kelimesinde. Müsabaka kelimesi, Türkçeleşmiş zaten, yarışma anlamına geliyor. Müsaerahat da hızlı gidin, koşun, yani cenneti kaçırmayın. Dünyada kazanılıyor işte, Ramazan'da kazanılıyor ayet kelimesi e, manalarına gelebilir. Bu ayet kelime okunurken, Orada işte Evliya Allah'tan bir zat hem de yüksek yani seni bastığı gibi tabi olacak öyle hatırlıyorum. Ah dedi. Hatta bayıldı düştün. Sonra bir zaman sonra ayılıyorlar tabii. Dediler Efendi Hazretleri yani burası cehennem ayeti değil. azab ayeti değil, gazab ayeti değil. Cennet müjdelendiği bir ayette böyle bağırıp yani ah etmenize bir, bir mana veremedik. Hikmetini sordular. Hun barakte de dedik evladım cennet adeti okununca daha çok dedi efendim e, benim Allah'tan tabi korkum arttı sıkıntım daha şiddetten niye? E, cennetin eni bu kadar geniş boyu daha fazla fakat benim onda bir karış yerim yoksa diye endişe ettim. Şimdi bütün cennet adetleri veya hadisleri okunurken tam bize göre biz de cennetliyiz sanki kendi arsamıza evimizi köşkümüzü yapmışık da. Tapusu da bize verilmiş, teminatımızı almıştık, sanki iki ayağımız cennette, atmıştık, kapıyı arkadan kapatmıştık. Bir garantili şekilde böyle Aa, cennet, tam cennetliyiz ya bu ne güzelmiş cennet. Biz de zaten oralığız, kendi yerimizde yaşayacaklarımızı dinliyoruz gibi bir hareket. Ehli sünete uygun bir görüş değiller. Çünkü kendini güvencede görmeye delal ediler. Bu tehlikeli bir durum işte benim nasıl olsa namaz oruç tutuyoruz, oruç tutuyoruz. Hacce ömreye de gidiyoruz. Kimimiz senede birkaç kere gidiyoruz. Ondan sonra zekat veriyoruz kendimize göre işte aşağı yukarı pat küt, hesaplar. Ondan sonra karımız da mesture. Karısının kafası kapandı mı zaten erif hemen cennetlik oluyor. Ondan sonra e ee, nasıl? E biz işte öbürleri zaten cehennem adetleri okuyacak. Bunlar bize değil. Niye değil? Yok kar, karısı açık olanlar, yok pitini giyenler. Yok içki içenler, yok içenler, ee, E bunlar dururken ben mi cehenneme gireceğim diyor. Bu yanlış bir laf. Kimin cehennetik cehennemlik olduğu belli değil. O bakarsın tevbe eder, sen bakarsın affedersin her tarafını açarsın. Nice eski kapalılar şimdi çırılçıplak. Nice çırılçıplaklar şimdi çarşaflı. Yani sonun belli değil bir. İkincisi senin tesettürün, namazın, abdestin kabul oluyor mu? Yani becerebiliyor musun? Şatlana riayet ettiğin kesin mi? Bu da belli. İhlasın var mı? Gösteriş karıştırıyor musun? Aylarca ihlas babını okuduk tergibi teripten ya. Aylarca. Yani ne insanlar, ne hocalar, ne kura, ne hafızlar, ne şehitler, harpte ölmüş adamlar cehenneme ilk başta onlar atıldı. Hadis-i şerifte. E ne konuşuyorsun sen? Hemen Cennet anlatılınca bizim partililer hep cennetliyiz. Karılarımız kapalı ya. Bizim parti cennetli. O cehennem falan. Falan partililer cehennemdi. Bir de böyle tasnif yapmışlar. kategorize yapmışlar. Biliyor musun? Efendim, partilere göre. Tarikata göre. Meştebe göre. Mezhebe göre. Biz cennetliyiz. Bunlar ya sen Ya bu nasıl bir şey? Hiçbir ayette hadiste böyle bir şey yok ya. Ayette hadiste vasıf sayar. İman ve ameli salih. İki şart ara. İmanın el üstüne de göre düzgün mü? Belli değil. Çoğu insan şu anda karışık imanı. Çünkü Vehhabi ve Şii tehlikesine milletin imanını karıştırmışlar. Adetleri, hadisleri hep inkar olan milleti. Hep kapalılar hem de. E şimdi öbürleri zaten ilgilenmediği için itikadı bozulmuyor adamın. Çünkü adam hiç dinlemiyor ki imanla ilgili konular. Bu kapalılar, meraklılar, Müslümanız diyorlar ya. Bunlar da çok meraklı. Her kanalda dinledikleri için, zapsıp ettikleri için imanları bozuldu. Çoğunun bozuldu. Mucizelere inanmıyor çoğu. Sonra salih amel. E salih amel nedir? İhlaslısıza salih denir mi? Tadili erken namaza salih denir mi? Yani kabule elverişli demek salih. E oruç tutuyorsun. Bunun dünya kadar mekruhu var. Takvayla tamamlamazsan salih olur mu? Oruçluyken hangi haramları terk ediyorsun? hiçbir şey bilmeden cennet anlatılırken hemen bizim yerimiz zaten dinleyelim bakalım orada neler, ne güzellikler yaşayacağız öyle değil ah ederek iç çekerek ya bize nasip olmazsa tarafına giderek ya bize nasip olmazsa o kadar geniş yerde ya benim bir karış yerim yoksa şuur bu olmalı değil mi kardeşlerim yoksa hemen şu bizim komşu tam cehennemlik orada cehennemi dinliyor hemen bizim komşu cehennemlik Niye? işte karısı açıkmış, adam içki içiyormuş. Ya sana ne arkadaş? Allah ıslahsın de. Allah idat etsin de. Vaaz edebiliyorsan nasihat et. iyi emret, alttan al. Yumuşak konuş, emri bir maruf usullene rahat üzere. Hemen cehennemlikler anlatılınca bizim komşu alttaki, üstteki, köydeki başkalarına cehennemliği yakıştırmak çok kolay. Cennete gelince hep zaten bizim sevdiklerimiz hep cennetlik olur. Böyle bir şey yok ya. Hocam ben size cenneti anlattım. Bugün de anlatayım inşallah. Efendim yarın değil öbür gece de anlatayım inşallah. Ama tabii biraz da önce bir ballandıralım, tatlandıralım, uydurmayalım tabii ki. Hadis-i şerifte, sahih hadislerde, rivayetlerde ne varsa biz onu anlatacağız. Ama sonra bir de bu cennetlere kavuşmak isteyenler ne yapmalı? Beş şey burada maddelenmiş. Bu herhalde çarşambaya kalır. Belli olmaz benim işlerime Yani uzu, uzuyor bazı dersler ileriye de kalabilir ama sıramız öyle gitsin Şimdi yine bir Cennet müjdeleriyle gidelim Ama bu müjdelere kimler namzettir Ve mazhar olacaklardır Bu sıfatları aramadan Sormadan Bunları incelemeden Ve bunlara göre hayatımızı tanzim etmeden Hemen bu müjdeler bizedir Diyemeyiz Onun için evvela bizine ölüm Kabir ahiretten bir şeyler dememiz lazım Bak ne diyor? Ademoğlunun bildiği manada ölümün gerçeklerini hayvanlar bilseydi, ne yapamazdınız? Bir hayvanda bir gram et bulup da yiyemezdiniz. Niye? Dertlenirdi. Dertlenince ne olurdu? Et tutmaz. Eşşahem, <gülüyor> lanakıdumalhem diyorlar, büyükler. Yani insandaki yağ ne olmaz? Sıkıntıyla, dertle beraber bağlanmaz. Yani bir insan çok düşünceli olursa bir şeye çok yani kendini sıkıntıya bir şey sokmuşsa o insan yağ tutmaz yağ tutmaz onun için hayvan da ölümün hakikatini bilse ne yapamaz yağlanamaz beslenemez tavlanamaz ama siz insansınız akıllısınız şuurlusunuz e, bu kadar gözünüzle de görüyorsunuz bir de kitaplar ve peygamberler ve hocalar vasıtasıyla ölüm ve sonrası hakkında bu kadar sohbetler de dinliyorsunuz yani şimdi hani gaybı bilmezsiniz ama ayet hadis size gaybı bildiriyor yani cehennemde neler olacağı kayıptır bizim için. Ama ayet hadis kaybı bildirir Allah kaybı biliyor çünkü. Habibine bildiriyor sallallahu aleyhi ve sellem? İstediği kayıpları bildiriyor. O da bize bildiriyor. Biz şimdi ise sanki gözünüzün önündeymiş gibi cennet ve cehennemle ilgili insan gözünü kapatsa e, kendini orada hayal edebilecek kadar e, malumat veriliyor bize. E hala adam efendim keyfini terk etmiyor, namaza başlamıyor, içkiyi bırakmıyorsa... Artık bu insan nasıl yani cennetten kendine yer olduğunu tahayyül edebilir, düşünebilir. Onun için biz evvela derdimize yanalım. Nasıl öleceğiz? Kabir sualine nasıl cevap vereceğiz? Kabrimiz cennet bahçesi mi olacak? Cehennem çukur mu olacak? Mahşere nasıl çıkacağız? Melekler bizi nasıl karşılayacak? Sıratı geçebilecek miyiz? Yedi tane durak her birinde bin sene tevkif, yedi bin sene... Ya maşerde hiçbir şey olmasa bir tane sırat göbürüsündeki sıkıntı olsa bile herkese yeter artık. İkinci bir sırat daha var. Yani o sırat derslerine de belki geçebiliriz. Ramazanın sonlarına son günlerinde sıratla ilgili ne kadar malumat var, mizanla ilgili ne kadar malumat var. Bu kadar tehlikeli geçitler var. Ondan sonra bunlardan neyle geçebiliriz? Ya bunlara hesap etmeden kitap etmeden bize cennete anlat, biz de böyle hikayediler gibi dinleyelim. Oo. Oh! Ahirette de işimizi iş diyelim O kadar kolay değildir. Ancak Allah Teala ibret alanlardan eylesin. Cenneti de dinlerken cenneti de dinlerken üzülebilenlerden. Acaba burada bir karış yerim var mı diye düşünebilenlerden eylesin. Şuurlu eylesin. Amin Allahumme salli ala seyyidina ve ala ali ve, ve Sohbetler saatler, dakika ile. Burada şimdi perşembeleri gibi böyle 3 saat 5 saat önümüz açık değil. E, çünkü sahur yaklaşıyor Tekrarlar var başka programlar var Onun için e, Şimdi bir ad kerime oku, okudum Estaizu billahi Ellezine ve aminu salihati Tuğba ve hüsnü İman edip Salih ameller işleyenler işte bunların tafsilatı var Birisi ehl-i sünnete göre itikadını gözden geçirecek iman İslam ilmi ilk bölümü 120 sayfedir Bu ilk bölüm size Hemen hemen genel manada ehl Sünnet itikadını e, Üzere inanmayı temin eder Sonra salih ameller Yine İman İslam'ın Şimdi birinci ciltte namazla tabii, e, Bitirmek Mecbur oldu çünkü sayfeler yetmedi 800 sayfaya çıktı İkinci cilt hazırlanıyor inşallah İkinci ciltte de diğer e, oruç Hac zekatla ilgili bilgiler Toplanmak suretiyle ne olacaktır Efendim salih amellerde İslam şartlardır İman altı şart Amentü. İslam e, e, amel Salih 5 şart. İslam'ın 5 şartı. Bunları yapanlara müjdeler var ve çok güzel akıbetler var. Şimdi Tuğba şeceratü fil cennet. Tuğba nedir? Cennete bir ağaçtır. Cennette hangi ev varsa hangi köşk varsa, hangi saray varsa Tuğba ağacının dallarından bir dal mutlaka o, e, o köşkte var. Cennet bir Müslümana en zayıfına 10 bu dünya kadar yer veriliyor. Dürüst, düzgün takva sahiplerine 60 bu dünya kadar veriliyor. Bu nasıl bir ağaçtır ki? Adem aleyhisselamdan son insana kadar cennete girmiş olan tabi milyarlarca insan olabilir. Bunların her birini de düşün 60 dünya kadar yerini. Şu genişliğe bak. Bunların her birinin köşküne, sarayına da her bir köşküne, sarayına da Tuğba ağacından bir dal uzanır. Allah Allah. Nasıl bir dal? Nasıl bir ağaç? üzerinde türlü türlü meyveler var. Üzerine kuşlar konar. Ne gibi kuşlar konar? Büyük develer gibi kuşlar. Allah nasıl dallar ki? Böyle dal deve konsa dal kırılmaz. Öyle dal. Hep deve gibi akrepler, yılanlardan mı bahsediliyor şimdi? Bak deve gibi büyük kuşlar kuşlardan da bahsediliyor. Hangi kuşu çağırsa kuş ona icabet eder. Gelir sofrasına düşer. Ondan sonra Gel dediği anda pişmiş olarak geliyor. Öyle ocak yak. E, gazı aç bilmem ne. Fırını ısıt. Şeyi yağla. Kazanı yağla. Şimdi, e, pişirmek için. Uğraşmak yok. Yanlarından ondan sonra e, bütün kenarlarından yer. Sonra o yine hiç ne e, kemiği kalır. Ne, efendim, e, yenmedik bir yeri kalır. Hemen yine Allah'ın izniyle kuş olur. Uçar gider. Cennette çöp yok. Çöpçü yok, çöpçülük yok, pislik yok, kirlenmek yok, bulaşmak yok. Evet. Ebû Raida'nın rivayetli hadis-i şerifte Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyuruyor. Yani bu hadis-i şerifler çoktur. Cennet nimetleri ile ilgili sonsuz müjdeler var. Evvel cumratun tedkhulu'l cennete bi ummeti ala suratil kameri leyletil bedr. Bu Bukhari'de de var. Cennete benim ümmetimden girecek ilk zümre yüzleri dolunay gibi dolunay gecesinde 14-15'te nasıl yuvarlak olur ve nurlu olursa ayın o şekli üzere nurlu olacaklar. Fakat her de aynı nur yok. Bu ilk girenler 70 bin kişidir bunlar. Tabi 70 bin her biri de şefaat ettikleri var falan. Sūm al-lāzin yūlūnu māla sūratin ashad Sonra aydan sonra en parlak gezegen hangisi? ikinci tabaka girenler o gezegen kadar nurları var. Zümme alâ menâzilîm. Üçüncü kısım girenler bir düşük yıldız kadar. Yıldızlar da çok parlaktır ha sen buradan zannediyorsun. Çok uzakta oldukları için yoksa yıldızın ışığı ortalığı delip geçer. O kadar kuvvetli ışıkları var. Daha Dünya kurulduğundan bu zamana kadar o kadar hızlı geldi halde daha ışığı buraya gelememiş. O çok uzakta olduğu için bize biraz sönük gibi gözüküyor. Yoksa sen ayı görüyorsun diye hepsi ay gibi değil sanıyorsun ama tamam ay kadar değillerse de yine de o ışıklar bu ışıkların kırk katını söndürür yani. Böyle mertebeleri üzere cennete girerler. Cennete girdikleri zaman artık idrar yapmazlar. Abdest bozmak bitti. Ve la tegavvatun. Küçük abdest yok, büyük abdest de yok. Ya neler çekiyoruz ya? Sinemeki içmekler, bilmem neler, hazımsızlıklar, canımız çıktı. Hadi onu içiyoruz, bunu içiyoruz. Ondan sonra efendim birden bir karın ağrısı, toplantıda olsak, terste olsak, nasıl yetişeceğiz, hala arıyoruz. Dünya rezillik ya. Pislik yeri ya. Ve burada da cennet hayatı olmaz yani. Mecbur çekeceğiz. Değil mi? Yok idrarım geldi. Yok büyük abdestim geldi. Tükürmezler. Allah Allah. Tükürmezler diye bir şey yok ya. Dünyada kart, kurt yere tüküren. Neyse millet birbirine şey Sen kendi tükürmüyormuş gibi. E ben, ben lavaboya tükürüyorum. Bu adam sokağa tükürüyor. Farkımız o işte. Ne tükürüyorsun? Sümkürmezler. Burnundan hiç böyle efendim, sümük gibi pislik. Hiçbir şey gelmez. E ben cennet buna derim yani. Yoksa çok büyük köşküm var, sarayım var, yalım var, bilmemden var. İçinde kaç tane tuvalet var? Zaten satarken bile şurada tuvalet var diye fazla para çekiyorlar yani. Banyo fazla, tuvalet fazla, ne lazım? İşte kirlendiği için lazım. Cennet olsa kirlenme yok. Ne lazım tuvalet? Evet, emşatumu diye tarakları altından. Warashumul misk. Geçen sohbette antım. Pellemeleri misk. Bütün tarakları, bütün eşyaları Vahkıla ala 60 Efendim, yaratılışları, tipleri, suretleri, şekilleri Adem Aleyhisselam'ın boyu üzere 60 arşın. Arşın bu kadar. Yani bunu belki iki tanesi bir metre eder. Demek ki işte 60 arşın ise yani 30 metre yakın ve belki de küsuratı fazladır. Herkesin boyu cennete girenlerin boyu o kadar uzun oluyor. Ya, e dünyada öyle uzun adamısa? Ne arabaya var, ne eve sugar. E Çünkü dünyanın evleri 2, 2 metre 20 santim. Durum bu. Cennet burası arkadaş. Her şey sana göre hazırlanmış. Dünyada sen kendini her şeye göre hazırlamak zorundasın. Cennette her şey adamına özel. Onun için cennet bizim için çok güzel. Kazanmak lazım. Kaçıran neye yansın yani? Neye yansın? Cehennemde yandığına mı yansın? cennetteki bunca nimeti kaçırdığına mı yansın? Bir de Allah'ın cemalini göremediğine, kendini yaradan Allah'ı bir kere göremiyor. Ebedi de göremeyecek. Buna mı yansın? Yangın içinde yangın yani. Allah cümlemizi cehenneminden muhafaza eleyip şümbarek saatlerde cennetiyle, cemaliyle, rıza-ı şerifiyle, lika-ı şerifiyle ve ile mesrur olacak bahtiyar kullarına ilhak eylesin. Amin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kısa ara verdikten sonra bir uzun hadis-i şerif daha serevat edeceğim cennetle ilgili inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu vesselam ala seyyidina Resulullah Muhammed ve alihi ve sahbihi ecmaîn. 1. bölümde cennetle ilgili bazı rivayetler okudum. Şimdi İbn Abbas radıyallahu teâlâ anımadan rivayet edilen bir hadis-i şerifi okuyacağız. Kâle kâle Resulullah sallallahu teâlâ aleyhi ve İyi dinleyelim inşallah. Çok güzel ilimler öğreneceğiz. Duymadığımız şeyler duyacağız. Ve böylece Allah'ımızın rızasına ve cennetine müştak olacağız. Yani ulaşmak için hevesleneceğiz, gayretleneceğiz ve inşallah da kazanacağız. Önümüzdeki derslerde de kazanmanın yollarını beş maddeyle açıklayacağız inşallah. Esas mesele tabi cennet nimetlerini ve mükafatlarını dinledikten sonra nasıl kazanacağımıza gayret etmektir. Onları öğrenip onlarla amel etmektir. Onun için o, onu düşünmeyen burada boşuna e, cennete ağzı sulanmasın yani. Esas şimdi ne zaman bu beş maddeyi açıklayacaksın da biz bunlarla amel edip cenneti kazanacağız. Esas derdimiz bu olması lazım. Şimdi buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem innehlel cenneti Şu banun. Cürdün, Murdun, Cennet ehli gençlerdir. Bir de var cennette yaşlı, ihtiyar efendim, koca garı, dedeme de yok. Hepsi hepsi genç. Ee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok şakacıydı, şakayı sever bir kadına ne dedi? Yaşlı koca garı yani sahabiye tabi annemiz sahabeden dedi ona yandan geçerken koca karılar cennete girmeyecek dedi. <gülüyor> Kadıncağız üzüldü falan dertlendi. Belki de ağlamıştır. Sonra e, baktı ki üzülüyor. Geldi dedi ona merak etme dedi. Koca karı olarak girmeyecektir. Genç olarak girecek. Şimdi koca kocakarı olarak girmeyecek. Efendim sor lazım şaka yapardı. Ve inli ile emzehu illa hakka. Peki şaka yaparım ama ne? Hak olmayan da söylemem. Yani şakada yalan caiz değil. Burada bu mana çıkıyor. Mبالağa abartmak. Abartmak yalandır. E, e, şaka yapıyorum, milleti güldüreyim diye de abartmak da caiz değil. Bazı insanlar bire 5 e, konuşuyorlar şaka yapayım derken kötü yapıyorlar. Yani yalana düşüyorlar. Mubalağa yalandan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mبالa da yapmaz. E şaka yapar. Ama yalan yapmaz. Adım. Kadınana dedi, "Koca karı olarak cennete girmeyeceksin. Ya genç Allah seni genç yapacak. Genç halinle 33 yaşında efendim cennete gireceksin. Bazı vaatler 18'de geçiyor ama bu azir 33 geçiyor. 33 çok Kemal yaşıdır yani 30 Artık insanın Hem gençlik için sonsuz hayat Yaşayacak olana göre 33 çok genç Yani 100-200 yaşı yaşayana bile 33 çok genç Şu anda bakma sen yolun yarısı Ediyor yani millet 70'te gidiyor ama Yani cennete göre Çok genç bile kıvam yaşıdır Kıvam İnsanın bütün vasıflarının melekelerinin Tekamül ettiği Olgunlaştığı, gücünün toplandığı bir yaştır. Bütün gücünün toplandığı bir yaştır. Efendim, onun için cennetiyeli gençtir. Ee, yaşlı yok. Bir tane kadın olsun, erkek olsun ihtiyar bulamayacaksın. Cürdün, mürdün bu da ilginç bir şey. Dünya kafasına göre benim çok aklım basmıyor. Yani şekli e, hayal edemiyorum. Şekli hayal edemiyorum. Çünkü tüysüz müysüz diyor. Tüysüz mühsüz, cennete sakal yok. Efendimiz derdi, sakalı burada bırakın, sünnet-i yüz şey cevabı alın, cennete sakal yok derdi hep. Yani ne demek? Cennete namaz da yok. Çünkü sakal ibadettir. Biz onu ibadet niyetiyle bırakmışız. Bir tutama göre hesap yapıyoruz, işte üstünü alıyoruz, altını alıyoruz, bir tutamdan aşağı düşürmüyoruz vesaire bunlar hepsi bakım üstü şey. yani. Bu rastgele şuramı keseyim, buramı bırakayım diye ki bu sünnet olsun diye işliyoruz. Sünneti ihya ediyoruz. Öldürülmüş sünnet. Dirittiğimiz yüz şey sevabı vardır. Sakalı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünneti niyetiyle bırakanlara ve bakanlara. Bakımı da biraz meseledir yani. Öyle ya. Çorba dökülüyor, bir şey dökülüyor, kokuyor, ediyor. işte İki de bir yıkayacaksın, edeceksin. Ondan sonra içine yıkadığın zaman tarayacaksın, kurutacaksın. Adam rahatsız ediyor. Ya sakal ee, bir, bir ibadet maksadıyla nasıl ki namazın şartı var hükmü var şusu var buna dikkat ediyorsun her şeyi ne bu da sakal da öyle bir şey cennette sakal yok efendim ee, şey saç da yok diye zannediyorduk biz sanki millet kel öyle değil. değilmiş bak şimdi burada göreceğiz bu rivadette sakal yok ama çünkü burada buyuruyor ki selam şar, cennet elinde tüy yok. Tüy de sıkıntı hakikaten. Ben zaten çıkmasa dair devamlı kesmekten canımız çıktı yani. Ustura ustura ustura. Çünkü rahat edemiyorum şeyle saçla. Hz. Ali Efendimiz devamlı usturaya vurdu. Çünkü derdi Resulullah'tan işittim sallallahu aleyhi ve sellem. Her tüyün dibinde cenabetlik var. Yani adam cünüp oldu mu cünüplük her tüyün dibine kadar işliyor. Bu sefer ela inne tahtak kulli derinizi iyi temizleyin böyle uğuşturun. bir kılın dibine bir kuru galsa cenabetlik çıkmaz ve veli az adetu ra'si. Hazreti Ali Emce bundan dolayı saçıma düşman oldum derdi. Yani sıralı ustraya vurdu. Çok kolaylık. Yani hakikaten rahatlık oluyor Tabi de. E kafanız açık geziyorsanız kafanıza güneş geçer tabii siz saçınızı kestirmeyin. Ama biz de başı açık gezmiyoruz, durmuyoruz. Onun için saçı uzatmak sünneti de var. O sünnetle de amel edebilirsiniz ona bir şey demem. Ama sakalı kesmek haramdır. Orada hiçbir kurtarı tarafı yok. Sakalı mecbur bırakacaksınız. Cennet elinde tüy yok illa firraz başında var. Demek saç var. Vel haciben kaşları var. Cık. Şimdi hiç tüy yok deyince şöyle. Kanser tedavisinden tüyleri müyleri dökülen adam gibi şimdi tekrar ama diyorsun. Ben cennete eli burada. Ne tipsiz oluyor falan. Şimdi 13'ün yanlış. Ben bu zamana kadar diyorum hani canlandıramıyordum şeyimde. Gözümde. Şimdi burada daha iyi şekil çıktı. Saçı var. Kaçları var. Vehdâ bilâineyn. Gözlerinin kenarlarında kirpikleri var. E şimdi kirpiksiz, kaçsız falan. Tüysüz mühsüz deyince biz Hadis-i Şerif'in böyle tafsilatını görmemiştim. Bak yeni gördüm hakikaten doğruyu konuşayım. Da bugünkü derste gördüm şimdi. Biz şunu biliyorduk: Ehlül Cenneti cırdım, murdım, mükhhaloona. Cennet ehli tüysüz, mühsüz ve e, yaratılıştan gözleri sürmelidirler. Bu hadisi biliyordum. Ama burada tüy neresinde var, neresinde yok bilmiyordum mesela. E, yani Leselum Şaruaneti melayib. En mesela me mesela bizim için en e, bizi alakadarı da koltuk altında tüy yok. Çok güzel bir şey. Keşke dünyada böyle bir formülü bulunsa. Koltuk altında tüy çıkmasa mesela. Ne sıkıntı ya? Ama sıkıntı değil, imtihan. E, e, koltuk altında tüy de yok. Etekte de yok. Yani etek tıraşı yapıyorsun ya göbekten altına. O bölgede de tüy yok. Bu ne nimet ya? Ben şimdi bir ilaç bulsam oradan tüyler hiç çıkmayacak bir daha. Samimi söylüyorum. Param yettiği kadar verildim. Yok ilaç bir, bir şey yok. Birkaç bir şey de gördüm kitaplarda. Acayip acayip şey karınca yağmur bir şeyler bir şeyler yazıyor. Nedir bilmiyorum. O da çok acı veriyor dediler. Bir şeyler dediler. Ben de korkuttular bir şeyler, bir şeyler. Yapamadık yani. Ama bir şey gördüm kitapta bir daha çıkmaması için. De. Keşke yapsak. Canımız çıktı yani. 40 ya günü geçirmeyeceğin. Yani mekruha girersin. 40 günü geçirmeyeceğim ça ekseriyet daha az zamanda tıraş olanlar var Ondan sonra Aşr Minel fıtrati 10 şey fıtrattandır yani İbrahim Aleyhisselam'ın sünnetlerinden geliyor Esülydi <gülüyor> İbrahim bu İbrahim vesseem 10 kelimeyle imtihan ettim o da onları tamamladı gal <gülüyor> Ben de buyurdum ki Allah buyuruyor Ben de seni insanlara imam tayin ettim yani Peygamberlerin önderi olacaksın. Kendi dönemindeki peygamberlerin babası olacaksın. Ümmetinin de imamı olacaksın. Bu 10 kelimeyi sayarken Sakal bırakmak var. Sakal uzatmak var. Efendim Eteği tıraş etmek var. Halkul aneti. ane etek. Halkul aneti eteği tıraş, tıraş Ustura ile diyor ki Peygamberimizin zamanında ustura yokmuş da onun için sakal bırakıyormuş. Deli misin sen ya? Ustura her zaman var. Dünya kurutu kurulu var. Jilet. Çünkü niye söylüyor ki İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatında? Eteği tıraş diyor. Ve netfiliptü koltuk altını yolmak. Heh. Burası çok mühim. Onun için e, bu sünnetler imtihandır dünyada. Mesela koltuk altındaki tüyleri ne yapmayacaksın? Tıraş etmeyeceksin. Sünnete uyacaksın. Orayı tıraş edersen hem daha fazla çıkar hem sağlığına zarar verir. Orayı ne yapacaksın? Yolacaksın. Nasıl yolacaksın? Ağdayla alacaksın. Kökünden ağdayla alacaksın. Etekte hem acıya dayanamazsın etekte halk diyor. Halk tıraş. Yani ustura ile ciletle alacaksın. Çünkü neden? O bölgenin demek ki ağdayla alınmasında efendim o bölgedeki damarlara veya işte uzuğlara zararı olabilir. Sünnet neyse, fıtrat neyse onunla amel edeceksin. Ama cennette ne yok? Bu sıkıntılar yok. Ne etekte tüy biter, ne koltuk altına tüy biter. İç. Cennet elinin boyunu mu soruyorsun? Boyu 60 arşındır. Arşın bir kulaç işte şuradan parmağımın ucundan dirseğime kadardır. Herkesin arşını kendine göre ölçülebilir. 60 arşın demin dedim ne gelir hesap yapın. Yani bir metre ve yakındır. Yani bir metre dolayları hani 30 30 metreye gidiyor belki 33 metre çünkü Aleyhisselam'ın yaşı göğe kaldırıldığı yaş. Yoksa İsa Aleyhisselam hala yaşıyor. Şu anda yaşı 2000'i geçti. Hayattadır. Bu sahittir. İnne İsa Lemmeut. ölmedi buyuruyor hadiste sallallahu aleyhi ve inna kıyam. Kıyamet günden evvel evvelse dönecektir. Bu deccalı gebertecek. Bunlar sahih ve mükevatirdir Şüphe eden ehli sünnetten çıkar. Hadisler kesindir. Bu mucizelerdendir öyle. Atmosferde hava yok, oksijen yok gibi Süleyman Ateş kafasıyla Müslüman olunmaz. Diyanet işleri reisliği yapmış bir adam. Atmosferde oksijen yok, orada nasıl yaşayacak dediği anda Allah'ın kudretine noksanlık istahat etmekte. Allah oksijensiz adamı yaşatamıyor. Bunlar bu kafaço o işte. mucize inanmıyor zaten. Şimdi 33 yaş 60 arşın boy, yaşı 33. E Bazı antiseriflerde ben 18'de gördüm. Bilmiyorum onu da bulursak yine söylerim. Yalnız e, bu tekamül yaşıdır. Aleyhisselatü Selamın göğe kaldırıldığında yaşı kaç idi? 33 idi. Efendim hepsi şey ama standart demeyeyim mutlaret diyeyim yani Osmanlıcasıyla hepsi aynı. Boylar aynı. Kimse kimseye Üstten bakmıyor, alttan bakmıyor. Yok şunun boyu kısa, yok bunun boyu uzun. Hareket yok. Cennette böyle sorunlar yok. Bir elvan. Renkleri bembeyaz. Şimdi suratlarının e, durumu ne? Esmer mi, kumral mı, sarışı mı, zenci mi? Şu mu bu? Cennette öyle renk ayrımı, ırk ayrımı öyle bir şey yok. Hepsi Allah'ın kullandığı. Renkleri bembeyaz. Pembe beyaz. İşte en güzel. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de öyle. Hudrufiyyat. Elbiseleri yem yeşil. Allah Allah. Renk yeşil. Cennet elinin rengi yeşil. Yeşilin de tonları var tabii çok acayip tonları var belki de. Kaç çeşit ton çıkar yeşilde? Koyu yeşil, açık yeşil. Dünyada denince fıstık yeşili, bilmem ne yeşili, haki yeşili hepsi şey var. Cennette de elbiseler yem yeşil. Fakat elbiseler yeşil derken ee, daha acayip meseleler de var. Yani aynı bir renkte elbise durmuyor. Çünkü derste de geçti zikredil. 70 renge görünüyor. Yani böyle hani siz yapıyorsunuz ya bir yeri ışıklandırıyorsunuz. ışığa da 3-5 renk koyuyorsunuz. Ağacı ışıklandırıyorsunuz. Bir de bak yani köprüyü yapıyorlar ya. Ne yapsın? Bizim belediye Fakir İstanbul Belediyesi. Cennetteki masrafları karşılayamaz. 3 renk falan yapabiliyor değil mi? Köprü kaç renk? 3-4. O da kaç saat? Gece kat saat bayramdan bayram <gülüyor> Öğütünü yetmez paraları Ne yapacak Cennette nasıl yapıyor elbisen rengi Yeşil bir de bakıyorsun 10 dakika geçmiş renk değişmiş Bir günde 70 renge giriyor Allah Allah Ne zevkler yaşatıyor musun? Dünyada onu giy onu çıkar Yok mavi giyeceğim Siyah giyeceğim Dolap almaz yer sığmaz Para yetmez ondan sonra aynı günde 70 renk nerede giyinecek soyuncak? ya ben bir hafta diyorum çıkartmayın üstümden ya ben zaten değişmek istemiyorum ceplerim, memlerim böyle 70 renk bir günde nasıl bu göreceğim ben ama cennet böyle bir yer aklınız ererse onun için ne buydu salih kullarıma akıllardan geçmedik nimetler hazırladım ya da halun maideden beyneydi cennette elinden biri önüne sofrayı koyar diyor فَيَكُولُوا تَعِرٌ فَيُكْبِلُوا تَعِرٌ Hemen bir kuş gelir. Cennette kuş şeyi çok. وَلَحْمِ tayrim mimma يَشْتَهُونَ Canlarının çektiği, iştahlarının aldığı her türlü kuş eti var. Ben mesela hayatta kuş eti yemedim. Yemem de. Ama şimdi burası cennet. Cenneti dünyaya kıyas etmemek lazım. Ben de hiç kuş eti sevmem ya. Bu cennette hep kuş eti kuş eti. Yahu dünyadaki kuşlara da benzemez, etlere de benzemez. Senin ağzındaki lezzet dünyanın tadına benzemez. Onun için buraya kıyas ederek ben bunu sevmem de mesela. Cennete girenlere ilk ziyafet ne? Yahudi alimlerinden biri geldi bunu sordu. Çünkü Tevrat'ın şifrelerindendi bu. Eğer Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu bilirse kimsenin bilmediği bir ilim olduğu için peygamber olduğuna kanaat getirecektirler. Abdullah bin Suriye şaşı bir alim idi. Bakara suresine geçer. Bayağı başka sorular da var. Şimdi vakit yetmez. Ee, Efendimiz sallallahu aleyhi bunları asla bilemeyeceğini yani hakiki peygamber değilse zaten Allah ona, Allah ona bildirmiyorsa zaten bilmesi mümkün değil. Çünkü kendiliğinden peygamberlik ilan eden. Çünkü bu Tevrat'ta da gizli ilimlerden. Her alim bilmiyor bunu. Dedi ki e, cennet eğlinin cennete girdiğinde ilk karşılaşacağı Efendim yemek ilk önlerine konacak, sunulacak. Yemek nedir? Böyle çok sorular sordu. Yani daha da sorular var. Çocuk niye bazen anne tarafına çeker, baba tarafına benzemez? Bazen baba tarafına çeker, anne tarafına benzemez. İşte bazen niye erkek olur? Efendim niye dişi olur? Bazı çocuk öyle işte falan falan. Bayağı zor sorular da var. Ne buyur Sallallahu aleyhi ve sellem? Fe emma evelu ta'amil cenneti feziadatu kebidi hut Cennet elinin ilk yemeğini sordun ya dedi ona. Evet. Balık ciğerinin ziyadesidir dedi. Yani ne demek? Balık havyarı. Havyar deniyor buna şimdi. Pahalı da bir şey şu anda da. Zengin yemeği falan böyle şimdi falan. E bana dünya kadar önüme getirsem bir tane yemem. Kusura bakmasın kimse. Ama pahalı bir şey yani. Böyle bazıları da sosyete olmak için böyle şeyler de yapıyorlar yani. Hiç yemeyeceği varsa da. Yiyeceği yoksa da işte sosyeteyiz havyar yiyoruz falan. Cennette ilk önüne getirecek balık havyarıdır. E şimdi adam diyor ben de hiç sevmem. Ya cennete girdin de kaldı kaldın ya, adamsın. Cennetin balığının havyarı dünyanın balığının havyarına benzer mi ya? Onun lezzetini onun tadını sen düşünebilir misin? Senin beynindeki hangi merkez bunu hesap yapabilir? Senin beyninde o kafanda aklında var mı öyle bir merkez ya? Ne konuşuyorsun da ben beğenmem diyorsun. Dünyaya kıyas etme. Cennette dünyadakilerden ancak ne var? İsimler var. Havyar, havyar. isim. Elma, elma. Tamam. Armut, armut. Nerede? Cennete eline ve ütübi müteşabiha. Dünyadakine benzer meyveler, yemekler getirecek. Bir de baktık ki muhlama gelmiş. Cennette muhlama var mı? Olmaz oğlum. Hamse tava. Olmaz oğlum. Ve fiyâ mâ teştehîyle füsü ve Canları ne çekiyorsa var. Gözlerine ne lezzetli geliyorsa var. Hepsi var. Adama getirecek ve utubi müteşabia. Yani dünyadakine benzer. Niye? Hiç tanımadığı bir şey olunca bu da ne Çünkü insanın tabiatına böyledir. Alışmadığı şeye, işte o şey ne kadar tatlı olursa olsun. Ben mesela bazı meyvelere epey zaman direndim. Mangoya direndim. Ondan sonra efendim, ne bileyim Afrika meyveleri var ya, sonradan sonradan geldiler. Biz çocukluğumuzda yok dile. Mekke'de var Mekke'de ondan sonra efendim gidiyorduk işte orada e, meyve suyu sıkıyorlardı falan kavun sıkana diyorduk kavun içeyim. Çünkü neden kavun tanıyoruz kavunu. Ondan sonra diyorduk bu manko bilmemiz biz diyorduk manko ne ya. Mekke'de diyorum 25 sene evveli konuşuyorum manko lazım değil lazım değil diyorum. Sonra şimdi ben mangoya bayılıyorum mesela. Şimdi bizim insanlarımız böyledir alışmadığı şey bu ne ya önüne getirir dünyadakine benzer şekli aynı getiriyorum Mevlap. Karpuz aynı karpuz gibi geliyor. Çünkü neden? Canı ben bunu tanımıyorum, bilmiyorum, alışmamışım demesin diye. O zaman adam adam diyor ki: "Aa, bu bizim karpuz ya." diyor. Nesefi tefsiri nezlikle diyor bunu. Diyor ki: "Aa, bizim muklama ya." Melek de diyor ki ona: "Kül bel rengi واحد ve farklı. Ya bakalım sizin mı diyor. Neden? Rengi şekli aynı ama hele bir tadına bak bakalım. Dünyada cennetteki lezzetin zerresi yoktur. Eğer cennetteki bir yemeğin lezzeti şu anda dünyada verilse o lezzet ağzından ebedi gitmediği için öyle bir lezzet ki diyor dünyanın bünyesi tahammül etmez, tattan ölebilir diyor. Tattan ölebilir diyor. Bakın, bazı insanlar aşırı sevinçten ölüyor şu anda dünyada. Aşırı sevinçten ha üzüntüden ölen çok. Sevinçten ölen var. Kutlama yaparken ölüyor adam. Çünkü neden? sevinç fazla geliyor. Vücudun bir çekeri var, bir bünyenin tahammül kuvvetleri var. Oraya yüklenince kalp duruyor. Aşırı sevinçten ölen var. Ha, şimdi lezzet tat demektir. Tat alma duyusu. Zelk Arapçası Zelk. Türkçe'de de zevkim diyorsunuz. Zevk tatmak demek. Ha, sen cennetteki tat şu anda sana verilse ölürsün. Ölürsün yani. Çünkü o tadı ta taşıyamaz. Orada dünya ona göre dayanıklı. Onun için kıyas etme. Ye bakalım diyor. Renk aynı ama tadı aynı mıymış? Biraz tadıyor. Nerede dünyada böyle bir şey muhlamak? Hamçı tava ya. Böyle bir şey var mı ya dünyada? Ya onun için... Tabii hiç kıyas edilmez. Büyük abdese çıkartmaz, ter yapmaz, koku yapmaz, karnını ağrıtmaz, gaz yapmaz, geyirtmez ve vesaire vesaire. Hangisini sayacağız cennetin? Kuş gelir der ey Allah'ın dostu. Ben selsebil ırma, ırmağından içmişim. Aynen fiyatü semmat ile kuran. Kuş diyor kuş. Ben selsebil ırmağından içmişim. Cennet bahçelerinden otlamışım. Arşın altındaki ürünlerden yemişim gelmişim. Cennetteki şu meyvelerden yemişim. Benim tadım gibi tat bulunmaz. Benden ye diyor. Kuş geliyor. Nasıl biliyor musun? Bir tarafı pişmiş, bir tarafı bir tarafı şeyde pişmiş yani ocakta, tavada diyeyim sana şimdi. Bir tarafı da kebap. Ona matbuh diyor, ona meşvi diyor. Yani iki lezzeti al diye. Bir tarafı kebap lezzeti, közde pişmiş gibi. Bir tarafı da tencerede kaynamış gibi. Öyle anlatabiliriz. Ne olacak bizim ancak ufak bir tefek tencerelerimiz var. Onları gördük. İki tarafında ayrı lezzet ye diyor. O da ondan Allah'ın dilediği kadar yiyor, yiyor yiyor. Şimdi dünyada 70 insan yiyeceği kadar yiyor. Hurştefendi rahmetli. Acayip acayip böyle bir vaatler. Arapçası yoktu hocalığı yoktu ama nereden duymuştu böyle bir şeyler? Kuş gelir derdi işte. Ey Allah'ın dostu. Yer beni? Böyle e <gülüyor> şeyler konuşurdu. Ondan sonra onun ötüşlerini taklit ederdi. Cenneti görür gibi ağlardı, ağlardı, ağlardı anlatırdı böyle. Allah Allah Allah. İşte cennet pınarlarından, cennet pınarlarından içmişim. Cennet otlaklarından yemişim. Yer misin beni derdi böyle yapar sonra. Çuli, çuli yapardı. Bir şeyler yapardı mübarek kadar. Bütün cemaat böyle bakardı. Hocalar, şekiller. Herkes dinleseler. Yani Allah adamda bir ihlasla bir anlatım vardı allame Cihan dinlerdi böyle gider elini öperdi. <gülüyor> Çünkü görüyormuş gibi ya. Çok kuvvetli iman vardı ya. Çok Cennet bu ya. Allah Allah. Cümlemize nasip olan inşallah. Allah'ın dostunda 70 hülle var. Hülle yani ya bir de şöyle iki tane bir şey görüyoruz. <gülüyor> Cennet nasıl bir yer? Ne terlemek var ne üşümek var. Ya ben bir türlü tutturamadım ya. İki klimi açtırıyorum, terliyorum. Bunu çıkarıyorum, üşüyorum. İki bir şey güüyorum, yanıyorum Klimanın ayarını oynuyorum Nem cihazları takıyoruz Bir türlü tutturamadık Günde de 5-10 atlet değiştiriyorum Bu dünya bu rezillik ya. Bir rahat edemedim ya. Oradan kuluç oluyorum Oradan yel giriyor bana Oradan omzum ağrıyor Ya burada cennet hayatı aramayalım Bura böyle bir yer Şimdi Allah dostların üzerinde 70 tane Hulle var 70 kat giyecek de terlemeyecek Burayı anlamadım şimdi. Bir, iki bu da İki, üç hadi adetten oldu üç. Yetmiş kat. Hiçbiri diğerinin renginde değil. Allah Allah. Ondan sonra ne var? Parmaklarında on tane yüzük var. Burada kalalım. Her parmakta bir yüzük. Her yüzükte yazı var. Ne yazısı var? E dünyada öyle her parmağınıza bir yüzük takmayın öyle şey. Okkabazlar gibi. Mübarek, her parmağa bir yüzük takın mı? Hadi bir, hadi iki. Ama cennette her parmakta yüzük var. Niye? Her yüzükte yazı var, ayetler var, hadisler var. Çünkü orada sana neyi hatırlatıyor? Nimetleri hatırlatıyor. Nereden nereye geldin? Rabbinin nimetleşiyor. Kıymetini bil diyor sana. Onun için bu yüzükleri on parmakta, on yüzük, her yüzükte ne yazı var? Okuyalım inşallah. Önümüzdeki ders çok önemli. Yarınki geceyi aman kaçırmayın Bedir gecesidir Kadir gecesi olma ihtimali de var Bedir gecesi hakkındaki rivayetler Ondan sonra iftardan evvelki sohbette Yarın gece inşallah iftardan evvelki sohbette Aman kaçırmayın çünkü gecenin yarısında dinlesen ne olur Kaçtı gitti geceye, gecenin yarısında İftardan önceki Sohbette İnşallahü Rahman mutlaka Bedir gecesini 17. gece 17. gün günü bir sonra geliyor. Faziletlen yani çarşamba oluyor 17. gün. Faziletlerini dinleyin. Ondan sonra ne amel edilecekler dinleyin. Teravihin sevapları, ondan sonra özel namazı var gecenin. Gecenin namazının faziletleri. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'in o gece indirilmesi Bedir şeyi çok önemli. Yani iftardan önceki sohbet çok önemli. Sonra birden sonra sehurdaki sohbet 2 saat kadardır. O sohbette yani araya Bedir gecesi girdiği için cennet dersine bir ara veriyoruz. Ondan sonra çarşamba gecesi bu. On parmak, on yüzük, cennette daha ne nimetler ve cennet neyle kazanılacak bu dersleri devam ederiz inşallah. Böylece şimdiden Bedir gecenizi tebrik ediyorum. Hakkın batıldan ayrıldığı gece ve sabahında Allah bugün de Hakkı batıldan tefrik eylesin. Hak ehlini galip eylesin. Batıl ehlini zelil eylesin. Allah el İslam'ı, ehli sünneti aziz eylesin. Bedir'de müşriklerin nallanı kopardığı gibi. Bugün de müşriklerin, kafirlerin ve bid'at ehlinin sonunu getirsin. Onların kökünü kessin Allah'ım. Dualara devam edelim. Yarınki gecenin ve gününün sabahında çok güzel dualar tutturalım inşallah. Hakkın batıldan ayrılması, yeniden ehli sünnetin izzeti ve devleti için Allah cümlemizi makbul müstecap dualara muvaffak eylesin. آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين امين صلى عليك الله يا خير الورى تعداد حبات الرمان واكثر صل عليك الله ما غيث همى اوقس السهول وبالجبال وبالقرى